rahmetin. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde senadan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, deneteye girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sizlere bidat fırkalarından haricileri anlatacaktım. Ama isterseniz bir bidat ehlini nasıl tanıyabilirsin diye bir ders yapalım inşallah. Çünkü biliyorsunuz yaşadığımız şu asırda sünnet gitmiş yerini bidatlar tamamen kaplamış durumda. Ve öyle hale gelmiş ki insanlar bidatı reddettiklerinde sanki dinden bir şey reddetmiş gibi saldığımız hale gelmiş. Aynen ta 14 atır önce sünnenlerin hepsinde gelen bir rivayet var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam İslam diyor bir kork, bir ateş olacak. Öyle olacak ki çok karanlık günler olacak. Öyle hale gelecek ki bidatla sünnet yer değiştirecek. Ve insanlar sünnete öyle yapışacaklar ki bidata öyle yapışacaklar ki kim o zaman sünnetime yapışır, sünnetten bir şey işlerse, ha, dinden bir şey reddetti diyor ona saldıracaklar diyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, onlar yani onlar bu ecirleri karşısında ne alacak? Sizden diyor, elli tanenizin ecri kadar ecir alacak diyor. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, kendi aralarındaki elli kişinin sevabı mı? Hayır asabını gösteriyor. Sizden diyor, elli tanemizin ecri kadar ecir alacaktır. Buna zaman fitneler tamamen ruku bulduğunda, bidatla sünnet yer değiştir. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu topraklarda Miraç kandili diye bir şey kutluyorlar. Miraç haktır inkar küfürdür. Kim inkar ederse dinden çıkar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmıştır. Ve Rabbimiz kendisiyle perde arkasından konuşmuştur. Ve kendisine birçok şey vermiştir. Ama inanan insanlar kesimine baktığımızda işte miraç genci gecesi, berat gecesi, falan gecesi diye ne yapıyorlar dinde birçok olmayan şeyleri ihtisas ediyorlar. Bugün bakın birçok ibadet oluşturmuşlar, kandil simitleri dağıtıyorlar, gündüzleri oruç tutuyorlar. Şimdi gidin Hacı Bayramın oraya bir tır gelmiş, televizyon naklen yayını var ve Kabe'nin de imamlarından birini getirdiler bugün. Kabe imamlarından birisi yatsı namazını kıldıracak ve belki de sabahlayacaklar, kadın, kız, çoluk, çocuk panayı yerine çevirdiler. Şimdi gelin Allah'ın dinine gelin Allah'ın dinini yapın deseniz o kadar adam toplayamazsınız. Ama bir bidata insanlar ne yapıyor? Tamamen akın ediyor. Çünkü şeytan hak olana insanları yaklaştırmaz. Evet. Bugün sohbetimizi inşallah bunun üzerine yoğunlaştıralım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde diyor ki, Allah diyor tevbe ile bidat sahibi arasında engel koymuştur. Bidatçı bidatını terk edene kadar o engeli kaldırmaz diyor. Evet. Herkesin tevbesi kabul oluyor. Ama dinde birisi bir bidat çıkarmışsa onun tevbesiyle arasında bir engel var. Ta ki o bidatından var geçene kadar. Ve yine İmam Terimizin ahlediyor. Ali radıyallahu anh'dan geliyor rivayet. Kim diyor şu ki bizim dinimizde bir bidat çıkarmışsa Allah'ın meleklerin peygamberlerin, müminlerin laneti onun üzerine olsun. Diyor. Ve Allah onun tövbesini kabul etmesin. diyor. Büyük bir beddua var kardeşler. Yani eğer İslam'da bir şey yapacaksan delille yapmak zorundasın. Bugün bakın, kılmış olduğumuz namazlara, yapmış olduğumuz ibadetlere bir bakın, hepsine bidat bulaşmış mı? Bulaşmış. Allah'ın bir namazını, peygamberin şu kılmış olduğu bir namazı mescitte kılsan 50 kişi senin namazına ne yapıyor? Müdahale eder hale geliyor. Halbuki bir bidata biz müdahale etmeyince onlar bizim istemiş olduğumuz ne yapıyor dine sünnete uyguladığınız zaman bize ne yapıyor saldırmalarına sebep oluyor. Bu da davetin ne kadar cılız, ne kadar zayıf ve inanıyorum diyen insanların ne kadar korkak, fısırık ve ihlasız olduğunu gösteriyor. Çünkü bidat ehli kendisinin yaptığına mesela bugün Miraç Kandili diyorlar. Miraç Kandili yok deyin. Bakın hacısı, hocası, profesörü sana nasıl saldırır? Sen var dediğin zaman sende ne yaparlar? Razı olurlar. Demek ki yok deme içinde bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Yani davette ihlas gerekir. Sen çalıştığın yerde, sen çalıştığın yerde, sen oturduğun yerde, sen evinde barkında bu dini anlatırsan, bu sefer bu ne yapacak? Doğru din yayılmaya başlayacak. Ama inanan insanlar inancını anlatmayınca bu sefer şeytan ne yapıyor? Kendi avanelerinin inandığı şeyi insanlara anlattırıyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Sıfyan Essevri diyor ki, Bidat İblis'e günahtan daha sevimlidir. Çünkü günahtan tövbe edilir ama Bidat'tan tövbe edilmez. Yani şurada en ağır günahı işleyen bir insanla şurada basit bir bidat çıkaran insan arasında iblis tercih yaptığında kendisine yakın olanı kimmiş? Bidat çıkaran. Çünkü öbürü 99 kişiyi dahi öldürse ki hadis-i şeriflerde sabit, tövbe ettiğinde Allah ne yapıyor? Tövbesini kabul ediyor. Adam zina ediyor, geliyor beni diyor Veya hangi günah olursa olsun Allah ona bir had cezası koymuşsa o da ona irtikap edilmişse, uygulanmışsa Allah kıyamet gün ondan ne yapmıyor? Hesaba çekmiyor. Ama bir bidat bunudur. Bunun tevbesi yok. Ve dinde çok büyük bir yıkıma gidiyor. Hatta İmam Darimi 99 o rivayette naklediyor. Hangi topluluk gidiyor? Bir bidat ihtisas etti Allah o topluma diyor o öldürdüğü sünneti kıyamete kadar umumen geri vermezdir. Yani hangi topluluk bir bidat ihdas etti ki bir bidat, bidat nedir? Sünnetin zıttıdır. Bir bidat varsa sünneti muhakkak öldürür. Allah kıyamete kadar o sünneti o topluma umumen geri döndürmez. Mesela bir namazı ele alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının yerine başka namazlar gelmiş mi? Umumen şu topluma peygamberin namazı gelmeyecek bakın. Çünkü bidat ne yapmış? Yerleşmiş ama inanan insan onu uygulayacak. Az da olsa bunu ne yapacak? Yapacak kıyamete kadar umumen o topluma gelmeyecek diyor. Evet. Ve şu da var kardeşlerim. Bidatçı, bidatını meşru bir ibadet olarak yerine getirdiği için tevbe etmediği gibi ben bununla Allah'a yaklaşıyorum der. Yani hangi bidatçıya giderseniz gidin, dinde Allah Resulü Aleyhisselatü ve emretmediği bir işlen Allah'a yaklaştığını zanneden insana gidin, yapma Allah'tan kork. Bu bir bidat. Peygamber'in sünnetinde yok dediğinizde o tevbe etmediği gibi onunla Allah'a yaklaştığını zanneder. Bugün hangi alırsa ele alırsanız alın bir nurcuları ele alın, biz hizmet ediyoruz derler. Bir tasavvufçuları ele alın, biz Allah'ı zikrediyoruz derler. Veyahut bir başkasını hangisini ele alırsanız alın, onların hepsi kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını zannederler. Bakın İmam Şatibi Allah kendisinden razı olsun bidat konusunda şöyle bir açıklama getiriyor. Dinde sonradan çıkarılan ve şeriiymiş imiş gibi görünen bir yoldur ki onunla Allah'a daha çok ibadet kast olunur ve şerii yoldan kast edilen şeyler onunla gerçekleştirilmek istenir diyor. İmam Şatibi bu şekilde açıklıyor. Bir başka eserinde ise aleyküm selam var Allah Resulü aleyhissalatü ve ile onun asabından düşünce ve talimlerine kısaca sünnete aykırı olarak sonradan ortaya çıkan bir anlayıştır. Diyor. Günümüzde ise bidatçıların biz ehl-i sünnetiz veya biz hak yoldayız dediklerini çokça görürsünüz. Ama İslam sünnettir. Sünnette nedir? İslam'dır. İşte Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim dinde emretmediği bir iş yaparsa bak böyle. bu mertuttur. Yani kabul olmaz diyor. Yani dinde bir şeyin kabul olabilmesi için Bunda ne vardır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emri gerekir. Eğer emri yoksa ya ben böyle düşünüyorum, bu güzeldir, ben bu ibadeti böyle yapıyorum bu insana hiçbir şey ne yapmaz? Kazandırmaz. Çünkü ibadette kabulünde iki esas vardır. Biri Allah için yapılacak. İkincisi de nedir? Peygamberin sünnetine uygun olacak. Eğer uygunluk yoksa bu nedir? Bir bidattır. Ve bu bidatta insana hiçbir zaman fayda sağlamaz. Evet. da iki sınıftır kardeşlerim. Asli bidat izafi bidat. Asli bidat nedir? Dinde hiç numunesi olmayıp da sonradan dine sokulan. Mesela mevlüt. Peygamberimizin zamanında var mıydı? Yok. Daha sonradan gündeme gelen bir bidattır. Bidat der geçersin. Yani hiç kimse bunu ne yapmaz? Savunmaz. Ama biz de izafi ı bidat dediğimiz dinde numunesi olup da dine sokulanlar vardır ki mesela Kadir gecesi yok mu Var. Ve bunu Ramazan'ın son on gününde tek olan gecelerinde ne yapın? Arayın diyor. E, Kadir gecesi olur da Miraç gecesi olmaz mı? diyor. Adam ne yapıyor? Bu geceyi de sokuyor. Berat gecesi diyor. Bir başka gece diyor ne yapıyor? Sokuyor. Dinde namaz yok mu? Var. Ama bazı geceler diyor ki işte yüz rekat namaz kıl. veya bu gece için bin rekat namaz kıl diyorlar. Nasıl kılacaklar değil mi? Adama beş vakit namazı kıldıramıyorsun. Bir gecede 1000 rekat namaz kılacak. Nasıl kılacak? Yani izafi dediğimiz dinde numunesi olup da ifsad edilendir. Evet. Ve Bidatçılar Bidatlarını açık açık ilan ettikleri zaman arkalarından gidecek kimse bulamayacaklarını gayet iyi bilmektedirler. Ve Bidatçıların belirgin bazı vasıfları ve alametleri vardır ki bu da dinde bölünme, parçalanma ve gruplançmadır. Bidatçıların en güzel alametleri bunlardır. Yani bugün bakın biz nakşiyiz diyor. Biri bir tarafa toplanıyor. Öbürü ne diyor? Biz de kadiriyiz diyor. Öbürü diyor ki biz de şişçiyiz diyor. Yok, rufayı mı diyorlar? Rufayı diyor. Öbürü diyor ki biz de hizmet ehliyiz. Öbürü diyor ki biz yazıcıyız diyor. Öbürü de diyor biz okuyucuyuz diyor. Öbürü falan diyor bidat ehlinin hep gruplaştıklarını görür. Kesinlikle bir çizgide Allah Resulü'nün sünnetinde birleştiklerini bunların bulamazsınız. Hepsi gruplaşır. Ve birbirlerini destekleyip mükelle, mükemmelleşme adına birçok İslami grupların var olması gerektiğini ve fikriyle fırkalaşmaya veya gruplaşmaya her zaman davet etmişlerdir. Allah onların şerlerinden korusun. Hadis ehlinin ise doğru yolda olduğunun bir delili vardır kardeşler. Bu da nedir? Hangi çağda olursa olsun Hangi yüzyılda yaşarlarsa yaşasınlar, hangi fitne ortamında olurlarsa olsunlar hepsinin akidesi aynıdır. Yani 14 asır önceki sahabenin as akidesi neyse hadis ehlinin bugün akidesi de nedir? Aynıdır, hiç değişmemiştir. O gün onlara helal olan neyse bugün bize de aynısı hadis ehlinde nedir? Helal odur. O gün onlara haram olan şeyler neyse bize de bugün nedir? Haram olan şeyler onlardır. Ama bidat ehline bakın. Onlar hiçbir zaman aynı yerde ne yapmazlar? Durmazlar. Evet. Ve bidat ve heva ehline baktığınızda onlar bölük bölçüktür. Birçok fikirde fırka fırka olduklarını görürsünüz. Ve onlardan mesela bir mutezileyi ele alın. İki kişinin düşüncesi bir muhtedire de bakın, aynı değildir. Mesela bir hadislere bakış alın, birisi der ki aklıma uyar alayım diyor. Biri diyor ki Kur'an'a uyar alırım. Biri der ki mütevâtirse alırım. Birisi diyor ki ehat haberse ben bunu itikatta hüccet görmem. Şimdi bakın, hepsi aynı görüş. Aynı adamdan sulanırlar. Ama hiçbirini yan yana ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Veya haricilere bakın. Meclis dediğimiz insanları alel tekfir eden insanlara bakın. Yan yana koyun. Aralarına bir fikir atın. Birbirleriyle parça parça olduklarını görürsünüz. Yani aynı şuraya 3-4 tane yılan koyup Şöyle bir gitsin insanların üzerine. Ne yapar? Herkes bir tarafa kaçar. Aynen bu fikirler de böyledir yılan gene tutar öldürürsün veya en fazla seni ısırır. Ama bir fikir girsin, canın çıksa gene çıkmaz. Yani fikrin tehlikesi yılandan daha berbattır. Bidat ehlinin tehlikesi yılandan daha berbattır. Şurada hakkı anlatırsın kulağına bir kelime gitmez. Şuraya bir tane bidat ehli gelir, seninle tartışır der ki Burada, bu ülkede namaz kılınmaz. Tamam. Buradan biri muhakkak ona ne yapar? Kulak verir. Senin ya namazı kılın. Cemaatle kılın. Allah'a emrediyor yok onu dinlemez. Muhakkak şeytan kendine kulak verecek insanları da ne yapar? Hazırlar. Ama hadis ehli her zaman nedir? Aynı akidededir. Hiç değişmez. Onların itikadı birdir. Evet. Ve bidat ehli birbirleriyle çekiştikleri gibi birbirlerini devamlı tekfir ettiklerini görürsünüz. Hatta baba oğlu, oğul babayı bile ne yapar? Tekfir eder. Evet. Bu bidatçıların tipik halidir. Hiçbir zaman ittifak halinde değillerdir. Ve Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi dinlerini parça parça edenler, bölük bölük edenler yok mu? Ey Resulüm senin onlarla hiçbir alakan yok. Sen onlardan uzaksın. Onların işi ise Allah'a kalmıştır. Yani kendilerini hakta gören biz Allah'a daha çok bunlarla yaklaşıyoruz diyenlere Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey Resulüm seninle onların arasında hiçbir şey nedir? Bağ yok. Ve onların işi Allah'a kalmıştır. Yani Allah onların hesabını görücüdür. Ne zaman kıyamet günü kendilerinin yaptıklarını teker teker onlara ne yapacak? Haber verecektir. Diyor. Evet. Ve kardeşlerin, bidatçıların bir ahlakı özelliği daha vardır. Hiçbir zaman hakkı kabul etmezler. Ve tamamen hevalarına uyarlar. Yani gidin hakkı anlatın bu böyledir deyin, kesinlikle bunu kabul ettiremezsiniz. Mümkün değil. Halbuki inandım diyen bir hadis ehline diyeyim artık, gidin deyin ki Allah böyle dedi, Resul böyle dedi. O ne yapar? Bitti. Hemen teslim olur. Mesela demin sohbetten önce kardeşimiz imamın yanıldığını söyledi. Cemaatta 5-4 kılacağı bir namazı ne yapıyor ki? Daha fazla kılıyor. Sünnet neyse o getirildi mi ne yapar? Bitmiştir. İnandım diyen insanda bitmiştir. Ama bidat eline gidin altıya çıkıyorsa der ki dörtte durur. Rüküyü de tamamlarsa o rükünü kaçırmıştır. Artık o imama uyulmaz. Cemaati içinden bir tanesi çıkarır. Artık imamın namazı sakıt olmuştur der. Bidat ehli böyle der bak. Ama sünnet ne der? İmama uyun. İmamın seve o hatanı olmuştur? Bitmiştir. İmamın hatası kendinedir. Cemaat ise imama ne yapmak? Uyuma mecburiyetindedir. Ve bidatçılar Allah'ın dinine karşı çok inatçıdır ve ona aykırı hareket ederler. Çünkü bu Şarih kuldan istenilen şeyler için özel şekillerde özel yollar belirlemiştir. Emir ve nehi ile bu yolları sınırlandırmış ve bu hayrın bu yollarda şerrin de bu yolların dışına çıkmakta olduğunu haber vermiştir. Çünkü biz ancak Allah'ın bildirmesiyle hayrın ne olduğunu, yine Allah'ın bildirmesiyle şerrin ne olduğunu ne yaparız? O şekilde öğreniriz. Ve Allahu Teala Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olarak göndermiş. Bidatçı ise bunların hepsini reddetmiştir. Ve bidatçı daha başka yolların olduğunu, Allahu Teala'nın bu yollara sınır koymadığını ve belirtmediğini iddia ederler. Mesela yine mealciler akılcılara gidin. Ya Kur'an merkez nafile, sünnet, kıl kılabildiğin kadar derler. Sanki babalarının dini. Ama nafile bile işlesen dinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yaptığını yapsana yeter. Yani Allah Resulü'nün yaptığı dualar vardır mesela günlük. Onu yap. Bunlar sana ne yapar? Yeter. Ama insanlar Allah Resulü'nün dediğini yapmayınca bunun yerine kendi ihlas ettiklerini yaparlar. Bu da doğru dini yapmaya kendilerinde bir güç ne yapamazlar? Bulamazlar. Mesela kurban gelir. Hanefi mezhebinde yaşadığımız toplumda kan abdesti bozar değil mi? Ama kurban keserler hemen alakanını, üstleri kanlı giderler iki rekat bir şükür namazı kılarlar. Halbuki dinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi koşturarak yaparlar. Sen engellemeye çalış ne yaparlar. Ama var olan bir şeye toplamaya çalış, töbe gelmezler. Onları ne yapamazsın? Yaptıramazsın. İşte onda onların hırslı ve hırçın olduklarını görürsünüz. Ve Bidatçılar şeyhleri cemaat liderlerini hep hatasız kabul eder ve onlarına, onlara körü körüne taklit ederler ve bu konuda da fanatiktirler. Fikirlerine düşüncelerine bağlılıkta taassup sahibidirler. Yani bidat ehline bakın cemaatlerindeki lider kimse, hoca gördükleri kimse onun masum olduğunu adeta inanırlar. O bana şöyle kaldırdı mı? Hemen o da kaldırır. Ayağını şöyle mi yaptı? O da aynısını yapar. Ve körü körüne doğru mu yanlış mı ne yapmazlar? Bakmazlar. Bu da bizi onlardan ayırıyor. Neden? Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını ne yapmak? Yapmak zorundayız. Bakın İmam Nesli'yi naklediyor Kitabı İman'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazdayken ayakkabılarını çıkarıyor, kenarıya koyuyor. Sahabede sanki emir almış gibi hemen ayakkabılarını çıkarıyorlar kenarıya koyuyorlar. Namaz bitiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına soruyor. Niye böyle yaptınız? Ey Allah'ın Resulü vahiy geldi zannettik ve bir an olsun teyit etmek istemedik. Hemen uyalım dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin. Ayakkabıyı çıkarmaya gelince Ayağımın altında necaset vardı. Cibril geldi bunu haber verdi. Ben onun için çıkardım diyor. Ayakkabıyla neslerle ne yapın? Namaz kılın diyor. Bugün camilere ayakkabıyla girebiliyor musunuz? Niye? Çünkü Allah Resulü ve vesselamın mescitliğinde ne yapılmış? Çıkarılmış. Alt kumken, toprakken ne yapılmış? Hallar döşetilmiş. İçi bomboşken, nakışlar yapılmış hatta da tavana öyle nakışlar yapılmış ayetler işlenmiş ki sanki hamuda kalkacaksın da öyle okuyacağım Yani namaz kılmaya mı gidiyorsun yoksa bir saraya mı gidiyorsun belirsiz hale ne yapmış gelmiş. Şimdi bakın iki namazı karşılaştıralım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde namaz kılarken bir huşu var mı? Evet. Var. Bugün Allah için soruyorum. Şu nakışlar içinde, klimalar içinde, alttan, yerden ısıtmalı camilerde iki tane adamı yan yana getirip de ayaklarını birleştirebiliyor musunuz? Ayağını koy gidiyor. Al daha yanaştır al daha gidiyor. Da duvarın dibine kadar gidiyor. Biraz daha sıkıştır kapının önünde gözlük takıyor. Yani bakın bir bidat insanlardaki birçok şeyi ne yapıyor? Alıyor götürüyor. Aynen bir gün İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun. İmam Bukhara naklediyor bunu. Mescide girdim diyor. Birisinin vücudunda herhangi bir yerle oynadığını görüyor. Biz diyor Allah Resulü'nün zamanında gözümüzü seyde mahallinden ileri yana atmazdık, geçirmezdik. Ve çarşıya gittiğimizde kimden olursa olsun alışveriş yapardık, hepsi güvenlerdi diyor. Şimdi diyor falan oğullarından başka güvenip de alışveriş yapacağımız kimse ne yapmadı? Kalmadı. Bakın bir namazdaki milletin böyle sağa sola bakması, namazdaki huşuyu terk etmesi ticaretlerine de ne yapmış? Yansımış. Güvenilecek insan ne yapmıyor? Kalmıyor. Bir göz bakın, göz göz. Demek ki insanın sünnetten uzaklaşması bütün yaşantısına ne yapıyor? Vuruyor. Diline de vuruyor. Ticaretine de vuruyor. Gözüne de vuruyor. Her şeyine birden ne yapıyor? Vuruyor. Allah bizi sahabenin yolundan gidenlerden eylesin. Demek ki bidatçılar gibi şeyhlerini, cemaat liderlerini hatasız kabul etme, onları körü körüne taklit etme fanatikliği hadis ehlinde ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü bizde uyulması gereken imam ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Biz sadece onun dinde masum olduğuna iman etmişiz o da öldü ondan başka hiç kimse nedir? Masum değildir eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir başkasına uymak akıllılıksa o zaman bu selefin yolu nedir? değildir herkes bakın kendi cemaat liderine ne yapıyor? kutsuyor. En ufak bir hatasını söylemeye çalış dünyanın en kötü, en rezil adamı sensin. Ama Ömer Emir el Mümin'inken sırtında giymiş olduğu bir elbisenin hesabını hem de bir cuma hütbesinde cemaate veriyor muydu? Veriyordu. Ey Ömer diyor sırtındaki diyor kumaşın hesabını vermeden hutbeye devam edemezsin. Kalk oğlum diyor. Ömer oğlunu kaldırıyor. Evet diyor ganimetten diyor artan yani gelen kumaş babama yetmedi. Ben kendi hakkımı diyor babama hediye ettim. O da diyor ikisini birleştirdi. O da sırtına ne oldu? Elbise oldu. Tamam şimdi devam edebilirsin diyor. Ömer diyor ki sizler diyor cemaatte olduğunuz müddetçe ben asla satmam diyor. Yani cemaat birlikte olduğu liderlerini her zaman ne yapacak? Gözden geçirecek ve hesap sorduğunda o da hesabını ne yapacak? Vermek zorunda. Kaçamaz. Burada kaçarsan ne yaparsın? Ahirette muhakkak yakana yapışılacaktır. Çünkü müflis diye bir ifade vardır. Müflis kimdir? Ticaret olup da iflas eden değil. Kıyamet günü amelleriyle gelir, ufku doldurur diyor. Öyle bir hadis ki tam böyle şablon oturuyor. Baktı mı diyor insanlar hayret eder. Yani o kadar çok ameli vardır ki. Ama diyor yapmış olduğu o hareketlerden yaptığı hayırlar yaptıklarına verilir. En son onların günahlarını alır ve yüzüstü ne yapar? Cehenneme girer diyor. Allah böyle duruma düşmekten bizi de neslimizde korusun kardeşlerim. Evet. Sahabe ve onlardan sonra gelen nesiller sahih sünnete aykırı hareket eden herkesi eleştirmişlerdir. Ve bazen bu eleştirinin dozu çok yükselmiştir. Bunu ise o insanlara kim ve nefret duydukları için yapmamıştır hadiseyle. Aksine onları sevip değer verdikleri için yapmıştır. Ancak gönüllerinde Allah Resulü'nün sevgisi daha ileri ve onun emri bütün yaratıklarının emrinde üçgündür. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle başkasının emri çatışınca Aleyhisselatü Vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Evet. Yani bizler birilerine bu bidattır yapmayın dediğimizde onlar bizi çok yanlış anlıyorlar ama bizler onları sevdiğimiz, değer verdiğimiz için ve ibadetlerinin de boşa gitmesini istemediğimiz için onlara bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bazen aşırı da gidebiliyoruz. Bazen aksileşebiliyoruz. Ama onlardan bir çıkarımız var mı? Yok. Mesela bugün bu kandiller bidat diyoruz. Yani bidat dediğimiz zaman bize her bidat dediğimizde bir altın mı veriliyor? Veyahut bir mülk mü ikram ediliyor? Hayır. Ama biz bunu söylemekle Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Yapacaksanız sayı olanı var. Gidin ne yapın? Bunu yapın diyoruz. Doğru olanı yapın, yanlış olanı ne yapmayın? Yapmayın diyoruz. Ve ben bunu birçok hoca geçinen veya müftüyüm diyen insanlara sordum. Yani öyle bir noktaya geliyoruz ki tartışma oluyor, münakaşa oluyor. Artık soruyorsun. Şurada Allah Resulü'nün bir sözü var. Şurada da senin mezhep imamının bir sözü var. Hangisini alırsın? Adam hiç tereddütsüz. Ben peygamberin sözünden anlamam. Ben Ebu Hanife'nin sözünü alırım. Veyahut ben imamı ı Şafi'nin sözünü alırım diyeni görürsünüz. Hadi bunlar mert. Topluma gelelim. Allah hak mı? Hak. Resul hak mı? Hak. Peki niye böyle yapıyorsun? Bak Allah Resulü böyle yapmış dediğinde sen falandan daha mı iyi biliyorsun? Sen Ebu Hanefe'den daha mı iyi biliyorsun? Bunlar da ne yapıyor? Değişik bir versiyonda sana itiraz ettiklerini görürsün. Yani Bidat ehli her zaman cedelce, cedeldedir. Hadis ehli ise her zaman sabrı seçmiştir. Ve Bidatçılar inanın hadis ehlinden çok daha ihlaslı ve sammidirler. Ne yazık ki böyle. Bugün Hacı Bayram'da senin dükkana kandil simidi getirdiler mi? Gelmiştir. He. Sen? Bakın bidatçılar, bidatımda ısrarcı ve davetçidirler. Bütün dükkanlara aynı şöyle poşetlerde tuttular, kandil simidi dağıttılar. Ondan önce gül dağıttılar. Veyahut dergahlarına davet ederler. Veyahut gruplarına davet edenler çok ısrarcıdırlar. Peki hadis ehli ne yapar? O kadar ısrarcı ve çalışır mı? Hı hı. He? Aksine oluşumu bozmak için elinden geleni yapar. Ve arkadaşlıkları, kardeşlikleri de pamuk ipliğindedir. Aynen kafirlerin ahlakını almışlardır. Çıkarı olana kadar beraber çıkarı bitti mi senden kötüsü yok. Hani toplumda derler ya köprüyü geçene kadar. Halbuki sahabelerin kardeşliği, arkadaşlığı hiçbir zaman böyle ne yapmamıştır? Olmamıştır. Allah kirlen pisi birbirinden ne yapıyor? Aslında ayırt ediyor. Evet. Yine bidat ehline bakın. Kendi bidatlarını, başkalarını da çağırırlar ve o bidatı işlemeye teşvik ederler. Hatta başkaları o bidata göre düzeltmeye çalışırlar. Bütün bidatçıların adeti budur. Gel kurban, bugün dergaha gidelim, bak Allah diyelim, şöyle edelim, böyle edelim, gel ıslah edelim, bak Adıyaman'a gidelim, bak sıfaları bırakırsın, işçiyi bırakırsın, şunu bırakırsın, gel sana işte şeyhımız tevbe versin gibi birçok şeyleri ne yaparlar? Davet ederler. Ama bir hadis ehliyim diyen, ben de tevhid ehliyim diyen insanları ya davet ediyorsunuz? Siz nereye davet ediyorsunuz insanları? Etmeniz gerekiyor. Hakka, hakikate. Kim oraya davet eder? Bizimkiler de nereye davet eder? Ya bakın, deniz kenarında beş yıldızlı otel var. Hem tatil yapın, hem bak seminer var, hocalar var. Gelin, kaynaşın, oturduğunuzaki deyin, iki paralık yapın, kadınları da birbirine karıştırın, iyice. Vezir olun diye birileri de çağırır. Yani azıcık oturmuş bir davet varsa insanlar da öyle yerlerde onu da ne yaparlar? Heder ederler. Ve yine bidatçilere bakın her zaman bidatlarını meşhur gösterirler. Hep bu doğrudur, vardır, meşhurdur derler. Ve bidatçı bidatını hep sünnete benzetmek için yapar. Ve böylelikle o bununla başkasına her zaman sünnet işliyormuş süsünü verir. Bakın mesela Hindistan'ın o ne diyorlar? Sih mi diyorlar? Onların sarıkları vardır. Hiç çıkarmazlar. Yatarken de çıkarmazlar. Hatta İngiltere'de trafik polisliği yapar. Adam elbisesiyle yapar. Sarık nedir onlardan? Bir ibadet unsurudur. Kutsaldır. Çıkaramaz. Peki İslam'da sünnet sarık sünnet midir? Sünnet olarak kabul edenler var şimdi. Bidat. Sünnet olarak kabul ederler. Peki bu sünnet sadece camiye mi he Yani bir şey sünnetse adam ya putperest, budist adam. Yani şeytana tapan bir adam dininin giysisini dininin alametini çalıştığı bir yerde ne yapıyor? Ne Sergiliyor ve çıkarmıyor. <gülüyor> ben bunu çıkarmam diyor. Ben bununla ne yaparım? Çalışırım diyor. Bizim Müslümansa sarığı sünnet olarak görüyor. Hadi diyelim ki sünnet. O zaman sokakta da giy. Çalıştığın yerde de tak. Öyle mi? Her yerde bunu ne yapmak zorundasın? Takmak zorundasın. Senin sünnet dediğin sadece camiye has ne yapmayacak? Olmayacak. Ama ne zamanki dinde olmayan bir şey var muhakkak bu bize ne yapılmış? Sokulmuş ve meşru gösterilmiş. Ve camilere gidin yazar. Uydurma ne kadar rivayet varsa toplamışlar. Sarıklı namaz kılakla sarıksız namaz kılanlar arasında 70 derece fark vardır. Allah onların, biz diyor sarayı terk ettik, Allah da bizden izlete şeref aldı gitti. Bu gibi birçok rivayetleri ne yaparlar? Oluştururlar. Peki onun yanında birçok emirler var, onu hiç görmezler. Yani birçok ibadet var, fıtri meseleler var, onları ne yapmazlar? Gözleri görmez. Demek ki Bidatçı her zaman sünnetin yanında sünnetmiş gibi insanlara bir şeyi ne yaparlar? Empoze ederler. Halbuki sünnet değildir. Ve bidatı işleyen herhangi bir yarar elde edemediği gibi herhangi bir zararda ne yapamaz? Gideremezler. Ve başkaları da onun peşinden gitmez. Bu sebeple bidatçının hayırlı insanlar içindeki makam ve mevki bilinen bir şahsa uyduğunu iddia ederek de olsa meşru gibi şeylerle bidatını her zaman desteklediğini görürsünüz. Bakın mesela şu çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun boyunlarına cevşen diye bir şey takarlar. Gördünüz mü hiç? Aynısını Hindistan'da Brahman rahipleri de bir dolar verirseniz size onu verir. Aynısıdır. Cevşenin aynısı. Bundan önce Şialar takardı bunu. Zırh olarak kabul ederlerdi. Ne yaptı? Nurculardan bir grup bunu meşhur kıldı. Ondan sonra şimdi çoluk çocuk herkes cevşeni ne yapmaya? Takmaya başladı. Neymiş? Onu takan korunurmuş. Ne zaman inmiş? Şimdi olaya bakıyorsunuz. Uhud günü. Uhud günü ne olmuştur? Geçen hafta gördük. Derste. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dişleri kırılmış. Yüzünde e, miğfer batmış, kanama olmuş. Peki niye onu korumamış? Hadi diyelim ki olaydan sonra inmiş. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi Ömer öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Öldürüldü. Hayır. Niye takmadı? Damadı Osman öldürüldü mü, öldürülmedi mi? Niye takmadı? Yine damadı Ali şehit edildi mi, edilmedi mi? Ya bunlar niye takmadı bunu? Yani onları koruyamıyor. Bizim günümüzdekileri ne yapıyor? Koruyor. Yani bidat ehli bir lafı atar ama delil ne yapmaz? Getirmez. Ve herkes de onu ne yapıyor? Kimi ticaret için, kimi farklı şeyler için onu meşru hale getirirler. Ama dinde bu nedir? Bir şirktir. Uzak durmak gerekir. Koruyan ancak kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ama şiaların Yaydığını bugün maalesef Muhammed ümmetinde tamamen ne yaparsınız? Görürsünüz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine bidat ehlinin alametlerinden birisi, muhkem ayetleri bırakıp hep bütün uğraşmışlardır. Ve hatta İmam Bukhari Darimi nakleder. Al-i İmran suresinin 7. ayetinin tefsirinde birçok rivayet gelir. Allah Resulü diyor ki, ya Ayşe ne zamandır insanların muhkemi bırakıp müteşabihlerle uğraştığını görürseniz onlardan ateşten kaçar gibi kaçın çünkü kalpleri hastalıklıdır. Diyor. Bugün bakın, ilim ehli diye geçinen insanlara bakın toplumda hep müteşabihlerle uğraşırlar. Hep kendilerinin dinde daha fakih olduğunu söylerler. Aa, mesela ibadet Türkçe yapılırmış. Veyahut Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünün. Veyahut yani dinde gelen Allah'ın kendisine bıraktığı meseleleri insanların irdelediğini düşünün. Kader meselesini irdelediklerini. Veyahut ebced ve cifir yapıp tarih düşerek geçmişten haber verdiklerini gelecekten haber verecek verdiklerini söyleyenler vardır. Ki Bugün en çok e, günümüzde hizmet ehli izleyip e, birçok çalışmalara imza atan insanların Kur'an gibi ellerinden bırakmadığı kitabın içi evcet ve cifir doludur. Halbuki aleyhissalatü vesselam kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, evcet yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'da nasibi uldurdur. Evet Demek ki bidat ehlinin alametlerinden birisi hep müteşabihlerle uğraşmak. Mesela Kur'an'da hurufu mukatta dediğimiz harfler var. Yasin, Elif, Lam, Mim. Şimdi bunlar birçok insanın dikkatini çeker. Niye? Sana ne ya? Allah bunların cevabını sana vermemiş. Resulullah da söylememiş. Oku geç. İman et. Git. Ama yok. Yahudiler şimdi geliyorlar. Bakıyorlar bu harflere rakam düşüyorlar. Muhammed'in ne kadar, şu kadar dininin ömrüne kadar olacak, şu kadar işin içinden çıkamıyorlar çekiyorlar gidiyorlar. Yahudi çıkamamış. Yahudinin çıkamadığını bizim Müslümanlar işin içinden çıkacak. Gidip o harflerle uğraşan birçok neler var insanlar. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlar kalbi hastalıklı insanlardır. Onlardan uzak durun diyor. Neden uzak durun diyor. Ne kadar yağmur yağarsa sırtına binerse ıslatır mı? Islatır. Kar yağsa ıslatır. Ama şemsiye tutsa ne yapar? Çok az ıslanır. Ama fikirler böyle değildir arkadaşlar. Bozuk fikirli insanların yanına gidin, inanın zihninizi kurcalar. Artık ya öyle mi? Olabilir mi? Hani nasıl ettin hoca göle gidiyor da maya çalıyor ya. Ya hoca göl, yani maya tutar mı? Ya tutarsa diyor ya, inanın insanlar bozuk fikirli insanların yanına gitsin anında bulaşır. Göldeydi, deniz tutar vallahi. Ama doğruyu ya, o tutmaz. Onun için onlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzak durun diyoruz. Ve i̇bn Kesir Allah kendisinden razı olsun bu konuda diyor ki işte kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkaranlar tevil yeltenip müthişabihlerle uğraşınlardır diyor. Evet. Yine bidatçılar kesinlikle sünnete uymazlar ve çıkarttıkları bidatlarla amel ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetle yetinmek Bidatlarla amel etmekten daha güzeldir der. İmam-ı Darimi nakletmiştir mukaddimede. Ali sallallahu aleyhi ve sellem sünnetle yetinmek bidatla amel etmekten daha güzeldir der. Evet. Bunu anladınız mı? Şimdi gece namazı kaç peket? 11 peket. 11 en fazla 11. Sabahın sünnetiyle sünnetinin 13. Kılabiliyor mu? Devamlı bunu kılır. Ama bunu kılmayan adam bugün 100 rekat namazı kılar. Halbuki ona en güzeli ister bir, ister üç, ister beş, ister yedi, ister dokuz, ister on bir. İster bir rekat. O bir rekat sünneti kılma, onun 100 rekat kılmasından nedir? Daha eskaldı, daha hayırlı. Çünkü o sünnettir, sevabı vardır. Öbürünün hiçbir şey yoktur. Evet. Yine Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kuşkusuz her amelin hayrı ve şerri isteme konusunda bir canlılığın hırsı vardır. Her canlılığın ve gayretin de bir zafı ve durgunluğu vardır. Kimin durgunluğu ve zaafı sünnetime uyarsa mutlaka hidayeti bulur. Kimin de durgunluğu ve zaafı başka bir şeye uyarsa o da helak olur diyor. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, ibadetlerde kabul ettiği nedir? Az da olsa devamlı olanıdır Eğer insan az da olsa ibadetlerinde sünnete uygun hareket ederse mesela adam geliyor bütün iman baklarında Bukhari, Müslüm, başta olmak üzere bu hadisi bulursunuz. Senin diyor bize elçin geldi. Birçok soru soruyor. Bunların içinden bir tanesi namazını zikredeyim. Günde beş vakit namaz olduğunu söyledi. Bunu sana diyor Allah mı ömretti? Evet. Peki diyor bundan başka var mı? Dilerse nafile diyor. Adam diyor ki ben bu farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarırım. Eğer sözünde durursa cennet ona nedir? Haktır. Diyorsun. Demek ki durgun olsan yani aslı farzı işle bu sana ne yapar? Yeterli. Ama bunun yanında sen aslı bırakıp da değişik mesela hiç namaz kılmayan adamlar bugün miraç kutlamak için geliyorlar mı? Geliyorlar. Görürsün yani. Şimdi bunun ona faydası var mı? Yakılıyor, ağlıyor, sızlıyor. Hatta bugün nere bakıyorsun lan dedim gencim bir tanesine İyi hiç abi falan şimdi kadınlar bir başörtü örtmüş alt taraf tamamen e, abes bir şekilde giyinmişler. Ellerinde sular veyahut artık neyse bilmiyorum e, bardaklar var plastik. Ondan sonra, bir de dağıtmak için küçük küçük şeyler yapmışlar. Hacı Bayram'ın oraya gelmişler. Yeni moda oldu bu Şimdi mübarek günlerde bir şeyler dağıtırlarsa onlara göre, evet. dilekleri falan yerine gelmiş oluyor. Yani evlenemiyorsa evleniyor. Çocuğu olmuyorsa çocuğu oluyor. İşleri rast gitmiyorsa işleri oluyor falan falan. Şimdi bu, bu bidatı da uydurdular. Bir başına şey takmış, yaşmak başka hiçbir yeri İslam değil. Evet. Ben bakmadım o kadar. Sadece bakan bir genci uyardım. Evet. Allah hepimize hayır versin bir bidat ortaya koyup da sünnete başvuran insanda hiçbir zaman hayır yoktur kardeşler. Evet. Bidatçılar selefin eserlerinin okunmasına tüm güçleriyle engel olmaya çalışırlar. Yani siz hadis okumayın ne anlarsınız ki? Kim anlayacak? Onu da bir adam okumayacak mı? Siz Kur'an okumayın. Anlamazsınız. Veyahut siz bunlardan hiçbir şey çıkaramazsınız. Veyahut Akide'yi anlatan üstadlar varsa mesela bunlardan bir tanesi Muhammed bin Abdülvehhab. Allah kendisine razı olsun. Var mı bunun gibi bir tevhid kitabı yazan? Akide'yi anlatan en güzel üstadlardan bir tanesi İbn Teymiye. Var mı bunun üstüne bir üstat İbni Kayyır. Hafız Zehebi, İbni Kesir bunlar bizim nedir? Üstadlarımızdır, alimlerimizdir ve Allah onlardan razı olsun. Fakat bidat ehline gidin bunların kitaplarını okumaya gelin. Sakın bunları okumayın. Bunlar mezhepsiz, dinsiz, vahhabi, birçok kelimeleri bunlara atfettiklerini görürsünüz. Açın Allah için bir okuyun. Ne anlatıyor bu insanlar? Bir tanesi bu insanların kendisine davet ediyorum acaba. Bir insan eğer bir şey yapmak istiyorsa ilk işi mürit toplamaktır. Öyle değil mi? Anlattıklarıyla etrafındakilerini kendine çeker. Ama ben bu adamların bütün kitabını okudum. Allah kendilerinden razı olsun. Hiçbiri kendime gel diye ne yapmamış? Ama ama o insanlar hep kendine gel diye anlatmışlar. Yani bana gel değil, dinine dön, aslına dön, tevhide dön diye ne yapmışlar? Hep davet etmişlerdir. Ama bidat ehline bakın, bidat ehli bu insanları, yani doğruyu anlatan alimleri hep kötülediklerini görürsünüz. Onların kitabını okumayın. Sakın onları anlatanlarla da beraber ne yapmayın? bulunmayın tipinde kötüleme yol gitmişlerdir. Ve insanlara ilimden yoksun ve faydalı olmayan bidatçıların yazdığı kitap ve risaleleri okutmaya çalışırlar. Okuyanlar da zaten hiçbir şey anlamaz. Zaten istenilen de nedir? Budur. Her sayfasında ayet, hadis ve selefi salihinin sözlerinden okuyana fayda sağlayan selefin yolundan gidilen kitapları, güya kendilerine tabi olanlarının kafalarını karıştıracağı düşüncesiyle okumayı yasaklarlar. Gerçek şu ki, hak gelince batıl, zahil olacak. Şeytan bunu ne yapıyor? Biliyor. Onun için hak olan kitaptan selefin yolundan her zaman bidatçılar ne yapar? Uzak tutmaya insanları çalışırlar. Düşünün İncil'i dağıtırlar hiç kimse ses çıkarmaz. Doğru mu? Hem de arasına yüzer dolar. Ama Almanya'da Müslümanlar Kur'an dağıtmıştır. İki gün önce baskın yapmışlardır. Dört bin kişinin evinde Müslümanları rahatsız etmişlerdir. Sebep? Kur'an dağıtıldığı için. Bakın kafir Kur'an'dan rahatsız oluyor. Doğru mu? Şeriat gelecek diyor. Yahu Bizimkiler okuyor anlamıyor. Hemen gavarı okuyunca da zaman hemen Müslüman olacak. Ama bak adam tedirgin oluyor. En azından tedirgin oluyor ve önlem alıyor. Peki bizim Türkiye'de yaşamış olduğumuz şu toplumda İncil dağıtıldığında kim rahatsız oluyor? Daha iyi ya diyor. 100 dolar varmış diyor. İşte tane daha alayım diyor. Onun getireceği zararı ne yapmıyor? Hiç hesaplanmıyor. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim. Ve hak olan kitapları ehli sünnetin itikadını anlatan kitapları her yerde bulamazsınız. Ama batıl olan kitapları bidatçıların kitaplarını yurdun her yerinde ne yaparsınız? Bulursunuz. Hatta nerede bulursunuz? Dağın başına çıkarsınız. Bir türbe yapmışlar. Türbenin içine girersiniz. Türbenin içinde bile bulursunuz. Oraya bile işte burada yatan falandır, filandır, buna şöyle ibadet edilir, böyle edilir, sonra kumbaraya şöyle yardım edilir diye birçok şeyler orada ne yaparsınız görürsünüz. Ama hak olanı orada bulamazsınız. Yani dağın başında bulursunuz. Dağın başında. Ama hakkı bulamazsınız. Ve yine kardeşlerim bidatçılar, selefin yolundan gidenleri kötülemek için hep çirkin lakaplar takarak alay etmişlerdir, ayıplamışlardır. Aynen bugün peygamberin izinden giden bu mübarek topluluğa mezhepsiz, dinsiz Vahhabi dedikleri gibi. Halbuki bizler Müslüman olan insanlar bize bundan başka bir isim ne yapmaz, yakışı da kalmaz. Ama onlara bakın kendilerine bidat ehlinin isimlerini yani biz Nurcuyuz. Biz kadriiz, Biz Nakşiz biz uşşakiyiz. Bunu derken zevk aldıklarını görürsünüz. Hiç rahatsızlık duymazlar. İmanları dahi ne yapmaz? Rahatsızlık duymaz. E o zaman sahabenin de demesi gerekirdi. Biz Ömer'iyiz, biz Ebu Bekir'iz. Biz şucuyuz, biz bucuyuz demeleri gerekmez miydi? Abi bir bak şuna. Ama Bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Had Suresinin yanlış hatırlamıyorsam 78 miydi? Allah'ın verdiği isim nedir? Müslüman ismidir. Bu da bize ne yapar? Yeter. Evet. Bidatçıların hepsi hep aynı şeydedir. Hepsi ehli sünnetin karşısında yani kitap ve sünnetin karşısında anında birleşirler. Yani hepsi bölük bölçüktür. Bağınıktır. Ama hak ehlinin karşısında tek vücut olduklarını görürsünüz. Nurcusunu da, Sofisini de, Şiasını da hepsini Selef'in karşısında ne yaparsınız? Bulursunuz. Ama hepsi de parça parçadır. Fakat hiçbir zaman ehli sünnet bunlarla bir arada ne yapmaz? Bulunamaz. Çünkü hep ayrıldıkları noktalar vardır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve yine bidatçılar tekfirde çok acelecidirler. Yani karşıdakilerini hemen ne yapar? İtam ederler. Mesela bugün nurcular bugün niye nurcular dilime çok aldım bilmiyorum. Kaç parça? 18-19 parçaya ayrılmışlardır. Ve birbirlerine her fırka bak. Sadece nurcuları. Hemen birbirlerini tekfir ederler. Falancılar. Ya onlar zaten Müslüman değil ki. Veyahut sofilöre gidin. Ne yaparlar? Kadir'i iken Nakşi'ye gitsin, tamam. Dinden çıkmıştır adam onlara göre. Veyahut mezheplere bakın, Hanefi mezhebi, Şafi mezhebinden kız almaz. Niye? Çünkü imanda birisi elhamdülillah diyor, birisi inşallah diyor. Elhamdülillah diyen Hanefi mezhebi, inşallah diyen kimdir? Şafi mezhebi. İnşallah dedi mi, İmanda istisna yapıyor. O zaman ondan kız ne yapmaz? Alınmaz. Alınır ama nasıl alınır? Kitap ehli kadınla yapılan muamele yapılır diyor. Yani düşünün Aleyküm Selam ve bir ayrılık, bir bidat anında karşıdakini ne yapıyor? Tekfire kadar götürüyor kardeşlerim. Evet. Aynen bugünkü sohbetimiz aslında hariciler olacaktı. Ama inşallah geniş bir zamana bunu bırakayım dedim. Allah Resulü ne diyor onlar için? Onlar cehennem köpekleridir diyor. Evet. Demek ki onlar devamlı bu mu? noktada aceleci olan insanlar. Evet. Günümüzdeki bu cehennem köpeklerinin ismi nedir? tekfircilerdir veyahut haricilerdir. Allah onlardan bizleri uzak kılsın. Bidatçıların kimlerle oturup kalktıkları, onların kim olduklarını da ne yapar? Gösterir. Evet. Bu da bidatçıları tanımada selefin altın kuralıdır. Herkes kimlerle oturup kalktığına çok dikkat etmeli kardeşler. Selef'in şu sözleriyle sohbetimi noktalamak istiyorum. Bidatlarını bizden gizleyen kimse arkadaşlarını bizden gizleyemez. Yine Bidatçılar Selef akidesini yanlış yorumlarıyla her zaman bozmaya çalışmışlardır. Onlar şöyle derler. Ya bu da değişik bir yorum. Ben de böyle düşünüyorum. Yani Böyle de olmamaz mı? Yani bidatçılar her zaman meselelerine ne yapar? Böyle giderler. Yani ben de böyle yorumladım. Bu da benim görüşüm. Abdullah İbni Mübarek diyor ki kitab-ı ve rekaik'te falan falan diyor size hadis naklettiğinde alın. Fakat ben böyle düşünüyorum, ben böyle yoruyorum derse onu da alın tuvaletim. Te yani selefin düşüncesi neymiş? Bu. Nakilse tamam ben böyle düşünüyorum. Ama Allah'ın dininde bakın. Allah'ın dininde ben böyle düşünüyorum. Aynı Mustafa İstemoğlu bir bakıyorsun. Bir ayeti de anlatıyor. Başka bir suriye geliyor. Aynı mevzu geliyor. Tam zıttını konuşuyor. Soruyorlar şimdi niye böyle yapıyorsun? O zaman öyle düşünüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum. Yani şeytan o zaman öyle tın, tın etmiş. Şimdi de böyle. Ya Allah'ın ayeti bu. Hadi o şeytanın esiri olmuş. Şimdi dinleyenlere ne diyor? Onlarla alkışlıyor. Adam bir Kur'an'ın tefsirini yaptı. Jubilesini en büyük bir stadyumda yaptı. Yani Felaklanlar suresinin bitimini. Ben düşünebiliyor musun sohbet ortamını? Bu da bidat ehlinin dinlerine ne kadar samimi olduğunu gösteriyor. Şimdi biz bir tefsir dersine başlayalım. Jübüleyi kaç kişiyle yaparız? Nerede yaparız? Çok merak ediyorlar. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşler az olduğunuza sevinin. Çünkü bidatçılar her zaman kalabalık olmayı severler ve gruplarına çok sayıda insan çekebilmek için her türlü şarlatanlığı, her türlü soytarlığı yaparlar. Ama hak ehlinin yapacağı hakka çağırdığında uyarsa kurtulur. Gel işte bir sofra var. Hani hadis-i şerifte diyor ya, bir sofra kurulmuştur, bir davetçi vardır, gelin der diyor. Ama insanlar o saraya o sofraya, o davetçiye ne yapmazlar? Kulak vermezler. Halbuki o saray Allah'ın dinidir. O davetçi Allah'ın Resuludur. O yemek de İslam'dır. Uyan için. Allah bizi o az olan gariplerden eylesin. Şimdi ittifak ettiğimiz konularda baktığımızda onlar şöyle derler, bidat ehli. Gruplarını çoğaltabilmek için şu düşünceleri vardır. Bunu çokça görürsünüz. Ya ittifak ettiğimiz konularda bir arada olalım. İttifak ettiğimizi dillentirmeyelim. Önce beraber olalım. Sonra bu meseleleri ne yaparız? Çözeriz. Aynen Afganistan'da olduğu gibi Ruslara attılar. Sonra kendi derilerini yüzdüler. Müslümanların birbirine yaptığı vahşeti inanın kafirler yapmadı ve hala da yapmıyor. Midat ehlinde hep bu düşünce vardır. Ama ehli sünnette nedir? Tek başına bile olsan tevhidle ne yapmayacaksın? Ayrılmayacaksın. Sen bir ümmetsin. Sen bir nedir? Milletsin. Bakın ahlakı bozuk, imanı zayıf olan insanların gezme mi var? Eğlence mi var? Koştura koştura geldiklerini görür. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Eğer diyor sabah namazında yağlı et yemeği olduğunu bilseniz hepiniz sabah namazına gelirsiniz. Şimdi kuzu var, akika var desen sohbetteki sayı kaç olur? En az iki kat olur değil mi? Peki bu Ehli Sünnet'in ahlakı mı? Bidat ehl ahlakı mı? Ehli sünnet sadece hadis ehli ne yapar? Hakka gelir. Hak olanı ne yapar? Uygulama yoluna gider. Ama Allah'ın nimetlerinden de faydalanır. Evet. Demek ki insanlar güzel görse de her bidat nedir? Sapıklattır arkadaşlar. Bugün her ne kadar insanlar bidatları güzel görüyor bana öyle mesajlar gelmiş ki bugün aklınızdır. Ya ben otursam Böyle dualar yani yapamam herhalde. Adamlar oturmuş ne dualar göndermişler Sırf bugünkü gece için. Yani ne kadar güzel gözükse de her bidat sapıklıktır, karanlıktır ve ateştedir. Evet. İttiba edin bidat çıkarmayın size yetecek kadar mutlaka verilmiştir, zira her bidat sapıklıktır diyor İbnul Munzir. Allah kendisinden razı olsun. Allah bizleri sünnet yolunda sabırlı kılsın ve önceden giden selefin yolundan gidenlerden eylesin. Dünyanın neresinde olursa olsun bir bidatçı varsa mutlaka hadis ehline o kin besler. Ve kişi bidata saplanınca hadisin tadı da onun kalbinden çıkar kardeşler. Evet. Sözlerimi İmam Zehebi'nin şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah'ım kalplerimizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz sünnetiyle ihya et. Bizleri muvaffak kılmak için yardımını gönder. Bir an bile olsa nefislerine güvenenlerden bizleri eyleme. Bizi sıratı müstakime ilet. Bizi çirkin amellerin ve bidatların açık ve gizli olanından uzaktır. Amin. amin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la illa ente ve Amin. Anlat